أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد يزيد من زيارتنا جلاله 9 Zawj al-Nabi صلى الله عليه وسلم, att han sa till Abu Huraira om tiden för salatan, så sa Abu Zuhra om han är lika som dig, och på Asra om han är lika som dig, och på Maghraba om solen är öppen och morgonen är mellan slutet av natten och salta på Sughra vid skymningen, det vill säga Ümmü Selemi radiyallahu anh'ın azatlı kölesi Abdullah bin Rafi Ebu Hureyre'ye namaz vakitlerini sordu. Ebu Hureyre de sana bildireyim diyerek şöyle dedi. Öğlen namazını gölgen boyun kadar olunca, ikindi namazını gölgen kendi boyunun iki katı olunca, akşam namazını güneş batınca, yatsı namazını akşamın vaktinden gecenin üçte biri oluncaya kadar kılabilirsin. Sabah namazı ise karanlık iken kıl. Evet. Bu hadisin şerhiyle alakalı çok üzerinde durmayacağız. Çünkü daha önce zaten bu şerhlerin her biri geçti. Tafsilatlı bir şekilde öğlen namazının vakti olsun, ikindi namazının vakti olsun. Yani beş vakit namazın bütün vakitlerinden uzun uzun diye bahsettiğimiz için geçiyoruz. İmam Malik Rahimallah bu bapta ortaya daha önce koyduğu fıkıhları teyit etmek adına bu hadise de güçlendirmiş. Diğer hadise geçeceğiz. Şerhe oradan başlayacağız inşallah. Evet. الحديث العاشر وحدثني عن Malik عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس Malik أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوفن فيجدهم يصليون العصر. Ja. Så nu i den här hadesten, som i de tidigare hadesterna, ska vi först beskissa de rijallerna, det vill säga Burada daha önceki hadislerin Ricallerinden geçen farklı bir isim Söz konusu O da Abdullah İbni Ebi Talha İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha Bu kimdir? Aslen kendisi Ensaridir, künyesi de Ebu Nüceh'dir Medine ehlinin Tabilerindendir kendisi Küçük yaşından itibaren Oralarda ne yapmıştır? İlim almaya Başlamıştır, Enes İbni Malik'le karşılaşmış, ondan ilim Öğrenmiştir Kendisi Sika bir ravidir Hadis senetlerinde ismini gördüğünüz zaman Sika ravi olduğuna hükmedebilirsiniz inşallah İbni Abdilber bununla alakalı olarak Diyor ki Ebu Talha'nın dedesinin adı Zeyd İbni Sehil'dir O da sahabenin büyüklerindendir Zeyd İbni Sehil Sahabenin büyüklerindendir Tabi şimdi diyeceksiniz Zeyd İbni Sehil adını belki herkes yeni duydu Belki çok az bilen insan var Sahabenin birçok büyük ismi var. Binlerce zaten sahabe vardı ama bunların şöhreti her birinin Ebu Bekir Ömer gibi, Osman Ali gibi, Talha gibi herkesin bildiği insanlar değillerdi. Farklı farklı şöhreti olmayan, o dönemde bilinmeyen ama gene Allah'a yakın olan kullar var. Mesela sahabeden kime keramet verilmiş diye bir bakacak olursanız genelde velilere ikram edilen kerametlerin böyle hiç ismini sanlı çok insanın tanımadığı, Çok az insanın bildiği böyle değişik sahabelere Allah'ın ikram ettiğini göreceksiniz. Yani bazı insanların isimlerinin öne çıkışı, bazı insanların şöhreti, bazı insanların ön planda görünüşü demek değildir ki onlar Allah'ın o kavim içerisindeki velileridir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala velisini her kavmin içerisinden seçer. Bazen öyle velileri vardır ki herkes tanır onları. Ebu Bekir Ömer gibi radıyallahu anhuma, Ali Osman gibi radıyallahu anhuma. Ama bazen öyle velileri vardır ki de hiç kimse tanımaz kendisinden başka. Gök ehlinden başka. Dolayısıyla Ebu Talha El Ansari'nin dedesi olan sahabenin büyüklerinden e, az önce de söylediğimiz gibi e, Zeyd İbni Sehil'dir. Allah kendisinden razı olsun. Allah zaten onu peygamberi sahabe olmakla büyük bir şerefe ulaştırmış. Vakiti diyor ki Malik ibn Enes şöyleydi diyor. İshak ibn Abdullah İbni Ebu Talha'yı hadiste Hiç kimsenin önünde yani hiç kimseyi onun önüne geçirmezdi. Hadis ilminde, hadis fıkında, hadis meselesinde kimseyi onun önüne geçirmezdi. Hadisi o dönemde Medine ehli arasında en iyi bilen insanlardan bir tanesiydi diyor. İshak bu arada Medine'de vefat etmiş, orada defnedilmiştir kendisi. İmam Malik Muvatta'sında da kendisinden 15 tane hadis nakletmiştir. Bu e, büyük e, zattan, şahıstan Allah kendisine rahmet etsin. Burada İbni Abdülber diyor ki, bu bapta ve önce geçen baplardan zikredilen bütün hadisler çoğunluğu veya tamamı hepsi neye işaret ediyor? İkindi namazının vaktinin uzun olduğuna işaret ediyor ki o da diyor insanın gölgesinin e, yani bir cismin da, insandan daha ziyade bir cismin gölgesinin uzamasıdır. Yani iki mislinden Fazla oluşudur. Bu ve buna benzer farklı e, yollardan gelen bütün hadisler ikindi namazında acele etmenin değil, birazcık geç vakti beklemenin, zaten ileride de anlatacağız inşallah, geciktirmenin faziletli olduğuna dair geçmişlerin sünneti olduğuna dair karineler, işaretlerdir bu noktada. Evet, diğer hadis. En hadisü'l-i hâdîhü ve'l-i aşhara ve an Malik an İbn-i Şihab, an Enes i̇bn Malik, ennehu kâle künnâ nusallil asrâ ثم يذهب الظاهب الى قباءين فياتيهم والشمس مرتفعا. Evet. İbn Şihab'ın kim olduğu daha önce geçmişti zaten biliyorsunuz. Eee anlatırken kendisinin seka güvenilir bir ravi olduğunu anlatmıştık hayatını uzun uzun diye izah etmiştik. Gene hadisin senedinde İbn Şihab var. Enes İbn Malik'ten naklediyor sahabeden. O diyor ki peygamber zamanında biz şöyleydik. Kunnu nusalli el asra. İkindi namazını kılardı. ثُمَّ يَذْهَبُ الْرَّهِبْ إِلَىٰ قُبَ Kuba denen bölgeye bizden bir giden yolcu giderdi. فَاتِيْهِمْ Sonra geri dönerdi. Gelir de başım simurtafiatun. Güneş de hala daha yüksekti yani. Güneş de hala daha yüksekti. Şimdi yüksek derken öğlen vakti olamaz. İkindi namazından konuşuyor. Demek ki burada neyi işaret ediyor? Yani ikindi namazını da erken de kılmışlar sahabe. Resulullah'la beraber, aleyhissalatü vesselam'la beraber. Tabi burada hadisin e, lafızında Kuba e, gelmiş. Kuba biliyorsunuz ilk mescidin bina edildiği rivayetlere göre hatta ilk cuma'nın kılındığı bölge. Tabi bu konuda rivayetler çok çelişkili. Yani farklı farklı rivayetler var. Farklı farklı hadisler var. Bir grup rivayete göre Kuba'da ilk cuma namazı. Musab bin Ömer tarafından Kuba mescidinde ne yapılmıştır? Ki yer yüzünde ilk bina edilen mescid, şey ilk kendisinde namaz kılınan, cuma kılınan kılından mescitte kılılması rivayete göre Musa bin Umeyr radıyallahu anhu kıldırmıştır. Zuhr'in Enes'ten on da Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle diyerek nakledilen bir hadis var. Diyor ki peygamber ikindi namazını kılardı. Bir giden de avaliye giderdi. Fe yadhabu'z-zahibu ilal avali. Arapça avali yani bir şehrin etrafı yani dışarıdaki bu e, Bir şehrin etrafındaki kırsal bölge var ya, işte ağaçlıklı, çöl olabilir bu fark etmez. Şehrin dışındaki etraf bölgelerdeki kasabalar, köyler diyelim biz. Avaliye giderdi diye farklı bir lafızla gelmiş ki, asıl e, muhattislerin sahihlediği ve doğruladığı lafız budur aslında. Avaliye gidişidir, Şeye gidiş, Kuba'ya gidişi değildir. Kuba diye sadece bu senetle gelen hadiste zikredilmişti. Dediğim gibi bunu e, Selef'ten bir cemaat nakletmiş. İbn Şihab'dan gene nakletmişler. Gene İbn Şihab'a, hadisin rahatsız İbn Şihab'a dayandırmışlar. Malik ise şöyle söylüyor. Ben diyor Kuba hani rivayetini aldım. Kuba'ya gittiği rivayetini almış. E, burada tabii dediğimiz gibi bir çelişki yoktur. Kuba'da avali kelimesinin içerisine giren, o gün Medine'nin etrafında bulunan köy ve kasabalardan bir tanesidir arkadaşlar. Burada anlatılmaya çalışan mana yani vaktin ikindi namazında geniş olduğunu yeri geldiğinde ilk vaktinde kılındığını ikindi namazını hatta bir yolcunun şehrin dışına gidip sefere yolcuyla döndüğünü anlatmış. Yani mana aslında burada bu. Bunun rakamsal yani avalinin avali dediğimiz Medine'nin etrafında var olan bu köyler, kasabalar, bölgeler bunun mesafesi noktasında da rivayetler şu şekilde 2 mil veya 3 mil şeklinde. 2 mil Veya üç mil şeklinde. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan gelen bir rivayet var. Bukhari Müslim'in, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya Bukhari ya Müslim veya ikisi de ittifak etmişler. Sahihte tahrip edilen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki mil sonra namazını cem ederdi diyor. İki mil sonra sefer hükmüne girerdi. İki mil de kilometre olarak beş buçuk kilometre tekabül eder. Beş buçuk kilometre. Yani Medine şehrini terk ettikten sonra beş buçuk kilometre bir mesafe... Veya 3 mil, yani 5 buçuktan biraz daha uzun ee, olsun olsun o da en fazla 7-7 buçuk kilometre bir mesafe olsun. Bununla alak, e, alakalı rivayetlerde bunlar geliyor, 10 mile kadar çıkartanlar olmuş, yani şehrin dışından sonra 10 mildir. O da dediğim rakamlar üzerine kilometre hesabı yapılır, 20-25 kilometre olsun en fazla olsun 30 kilometre. Netice itibariyle şehrin dış e, bölgeleridir. O dönemde sahabeden birileri o dış bölgeye gidiyorlarmış ve oradan geriye dönüyorlarmış kardeşler. Bu da yani ikindi namazının vaktinin uzamış olduğunu, yaygın olduğunu, geniş olduğunu, yeri geldiğinde ilk vaktinde kılınabileceğini, yeri geldiğinde ileri bir vakte tehir edileceğini. Şimdi ileride bu bapta gene hadisler gelecek ama görülecek ki son kerahat vaktine bırakmak o Caiz olan, müstahap olan, faziletli olan değil, aksine münafın namazının ta kendisidir. Birazdan zaten ileride başka hadisler de gelecek. İkinin namazını kaybeden ecri kaybetmiştir vesaire. İkinin namazı önemli bir namazdır. Onu da izah edeceğiz ileriki hadislerde inşallah. Diğer hadise geçelim. Hadis-i Ravza. Muhaddisni an Malik an Davudtimde el-Huseyn, قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "Duluku şemsi" ...idda fael fey'u, ve gasekul leyli, iktima'u leyli, ve zulmetuhu. O hadis det? Kaç? 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Malik, An ibn-i An ibi Selamete ibn Abdurrahman, An ibi Hureyreta, An Resulullah sallallahu han, salati nu har salah. Şimdi ikinci bir öppning. açtı. Imam Malik, allahumma muhaddida, han har också öppnat en ny öppning. Han har också öppnat en ny öppning. Han har också öppnat en ny edeyim. Han har också öppnat en ny öppning. Han har också öppnat en ny öppning. Han har Farklı. Muadda'nın farklı rivayetleri var. Hadisler farklı farklı yerlerde konmuş olabiliyor. E, rivayetler Rivayet edilen nuskalar arasında farklılıklar var. Biz İbn Abdülber'in temhidinde koyduğu sırayla gidiyoruz. Anlatabilir mi inşallah ne demek istedim? Bu yüzden bazı hadisleri atlıyoruz. Mesela 9. hadisten 15. hadise geçtik. Onu beyan edelim inşallah. Burada yeni bir bap açtı İmam Malik Rahimeoğlu'na. Bu namaz babında. Namazın vakitleri babında. <gülüyor> Kim bir rekata yetişirse o namaza yetişmiş sayılır. Şimdi bu hadisin senedinde de Ebu Seleme İbni Abdurrahman var. Gene ricallere baktığımız zaman hadisin senedinde var olan. Onun ismi Ebu Seleme İbni Abdurrahman İbni Af Ez-Zuhri'dir. Kendisi Kureşli'dir. Neden Kureşli olduğunu özellikle beyan ediyoruz. Çünkü Kureşli bir nesebe sahip olmak bir ayrıcalıktır, bir özelliktir. Allah'ın bir lütfu ve fazladır. Yani şimdi burada bir şey gündeme gelebilir ne alakası var? İslam kamyetçiliği ırkçılığı reddetmiş. Kureş bir kabile, Kureş bir ırk, Kureş bir nesep ama o peygamberin nesebi Allah'ın faziletli kıldığı bir nesep, Allah'ın üstün kıldığı bir nesep. Yani daha önce de belki başka şehirlerde ve derslerde izah etmişizdir. Kureş imamiyet Kureş'in hakkıdır. Dinde halifelik, dinde imam olmak Kureş'in hakkıdır. Yani iki tane adam olsa Ümmet ikisinin etrafına toplansa Müslümanlar, muvahhidler. Bu iki adamın ikisi de imamiyete salahiyetli olsa. Yani imamiyet için gerekli olan alimlerin icma ettiği beş şart. Hakkında ihtilaf ettiği dokuz şart. Bu adamların ikisinde de bulunsa. Biri kureşli olsa biri olmasa imamet Kureyşli'nin hakkıdır. Zaten ehil ondan başka ehil yoksa kimse zaten hiç sıralamaya dahi giremezdi. Kureyşli ehil olan insan onun hak. Tek hak sahibidir. Ama e, e, vakıada zarureten bizim yaşadığımız gibi vakıalar da buralarda Kureyşli insan bulmak çok zor. Müslümanlar o zaman imamsız başsız mı kalacak? cemaatsiz mi kalacak? Bir imamiyet etrafında toplanmayacak mı? Hayır. Bir imamiyet etrafında toplanacaklar. Aralarındaki salahiyetli ve ehliyetli insanları kendilerine imam yapacaklar. O salahiyetli ve ehliyetli insanlar da yarın Salahiyetli ve ehliyetli bir kureşli buldukları zaman o Kureyşli'ye ne yapacaklar? Bu emaneti teslim edip arz edecekler. İşte sana emanet diyecekler. Dolayısıyla bu manada bir vasfı var. Ravinin, yani Ebu Seleme İbni Abdurrahman'ın, Allah kendisine rahmet etsin, razı olsun. Kendisi Kureyşlidir. Medine'nin fakihlerinden biridir. Kendisi sıka güvenilir ravilerden biridir. Onun hadisini sabit saymıştır ulema. Yani sabit dediğim Yani şek şüpü olmaz. O hadis hadistir manasında. İbn Abdilber diyor ki Ebu Seleme güzel bir insandı diyor, hayırlı bir insandı. Allah kendisine rahmet etsin. Hicri 94 yılında vefat etmiş. Ebu Hureyre radiyallahu anhu, Ayşe te radiyallahu anha, İbn Ömer radiyallahu anhu ve Cabir İbn Abdullah ve sahabeden birçoklarından hadis ve ilim dinlemiştir. Kendisi onların birçoklarından hadis ve ilim dinleyip ilim almıştır. Allah kendisine Rahmet etsin. İbn-i Abdülber tekrar diyor ki ben bu hadisin isnadında ihtilaf bilmiyorum. Ne lafzında ne de hadisin senedinde hiçbir ihtilaf yok. Malik'ten muvatte'yi rivayet eden bütün nuskalarda rivayet olunan bütün nuskalarda bu hadis bu isnadla ve bu lafızla ittifak haliyle nakledilmiştir. O kadar açık bir hadistir dolayısıyla. Peki bu hadiste yani kim namazın bir rekatını yetişmişse namaza yetişmiştir hadisindeki mana nedir? Burada kim namaza yetişmişse lafzında manasında alimler ihtilaf etmiştir. İlim ehlinden bir taife demişler ki yani namaza yetişmiştirden kasıt namazın vaktine yetişmiştir. Yoksa namazın tamamına yetişememiş. Bu adam dört rekatlık namazın dördüncü rekatını yetişmiş. Üç rekatını kaybetmiş mesela öyle değil mi? Dolayısıyla burada fakihler demişler ki hadisin manası şu olur. Namazın vaktine yetişmiştir. Yoksa namaza yetişmiştir demek değildir demişler. E, Ebu Abdullah, Ahmet İbni Muhammed İbni Saded Davudi e, Muciz adlı kitabında Ebu Davud ve ashabından şunu nakletmiş ki eğer bir adam öğlen namazından veya ikinci namazına bir rekata yetişirse o kalkar üç rekatı kılar. Böylelikle de cemaate ve cemaatin sevabına, ecrine yetişmiş demektir. Yani hadisin... Namaza yetişmiştir. Lafzından irade edilen mana cemaate ve cemaati sevabına yetişmiştir. Manasıdır diyor. Allah en doğrusunu bilendir. Resulullah'ın burada neyi kastettiğini. Burada dikkat ederseniz güzel kardeşlerim ince noktalara işaret var. O da şu. Şeriat yani teşri iki esasa bina olmuştur. Bir tanesi Kur'an'ın kerim. İkincisi ise sünnet-i seniyyedir. Bu iki teşriinin kaynağı olan ve teşrihi yani haramı helali imanı küfrü öğrendiğimiz bu iki kaynak da Arapça lugat üzere Arapça lugat olarak Arapça lafızlarla bize indirilmiştir. Dolayısıyla Arapça lafızlar olunca ve dil dediğimiz olgu seslerin içerisine yüklenen manalar oldukları için birçok yerde şeriatın lafızlarının delaleti hep zanlar üzerine bina olmuştur. Zanlar üzerine bina olunca da alimler neyin üzerine konuşmuşlar? Tabii açık olduğu yerler var. Böyle zanla e, zanla mahal bırakılan, zanla açık olan yerler var. Dolayısıyla böyle yerlerde de alimler e, içtihatlar yapmışlar, görüşlerini ortaya koymuşlar. O yüzden de namazı yetişmiştir. Lafızından mananın, irade edilen mananın e, şey mi siz söyleyin adını? Namazın vaktine, ecrine yetişmek mi yoksa namazın kendisine yetişmek mi olduğu noktasında ihtilaf etmişler. Gene bu lafız diyor i̇bn Abdilber zahiri açıkça ortaya koyuyor ki diyor e, namazın vaktine, hükmüne ve faziletine, kendi tercihini ortaya koyuyor. Yani kim bir rekata ulaşmışsa namaza ulaşmıştır. Namazın hükmüne, namazın faziletine ve ecrine hepsine ulaşmış demektir. Namaza da ulaşmış sayılır bir rekatine ulaşan adam. Mesela diyor bir adam namazı tam kılsa, e, imam rükudayken ona yetişse mesela bir adam. Tam dördüncü rekatta imam rükuda mesela. Cumhur fakihlere göre diyor bu adam namazı yetişmiş sayılır. Tabi burada cumhura muhalefet eden bir azınlık var. onlar da muhalefet edip rüküye yetişmeyi, rekata yetişmek saymamalarının sebebi Fatiha okumayanın namazının kabul olmayacağıyla alakalı hadisten anladıkları manadır. Yani Fatiha'sız namaz olmaz hadisini bir grup şöyle anlamıştır. Demiştir ki bir adam bir e, rekatın Fatiha'sını okuyacak kadar bir şeye ulaşamadıysa, bir vakte ulaşamadıysa dolayısıyla o rekata yetişmemiş sayılır demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir bu ihtilafta Allah Resulü'nden burada bir hadisi nakletmiş İbn Abdilber Kendi içtihadını ve görüşünü desteklemek için... E, Ma idraktum ma idraktum fasallu ve ma fatakum faatimmu feygamar diyor ki ne ulaştıysanız onu yapın ne de yetişemediyseniz onu da tamamlayın bu haden nasun yekfi ve yesfi bu kafi olan yeterli olan ve şifa veren bir nastır diyor İbn Abdilber Allah'ın doğrusunu bilendir dediğimiz gibi Ebu Selemeden o da Ebu Seleme'den şunu rivayet etmişken İbn Abdilber diyor ki men harace min beytihi kablen yusallimal ima Şimdi bir rekata ulaşan namaza yetişmiştir, ulaşmıştır lafzı var ya, bunu biraz daha genişletmiş alimler. Şöyle genişletmişler, Ebi Seleme'den nakleolunduğuna göre bir adam imam selam vermeden önce camiye namaza çıksa, Müslümanların mescidine namaza çıksa, daha imam selam vermeden ama yola çıkmış, daha varmamış, rekata falan yetişmemiş, fakat edrake bu adam ulaşmıştır demiş. Bu adam namaza ulaşmış. Yani cemaatin ecrini almış. Çünkü biliyorsunuz. اِذَا اَتَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاَلَيْكُمْ بِسْسَك۪ينَ Namaza geldiğiniz zaman yavaş yavaş gelin. Yani acele etmeyin koşturmayın. Bu şeriatın bir emri zaten. Niye? Attığımız her adım günahlarımızı siler, derecelerimizi yükseltir. O yüzden hani kim bir rekata yetişmişse namazı yetişmiştir. Lafzı demişler burada kastedilen mana. Yani insanın buna niyet etmesi, buna yönelmesidir diyerek genişleterek bir grup ulema demişler ki daha namazdan çıkmadan eğer evden çıktıysa adam cemaatle namaz için o namazın cemaat ecrini almıştır. Bu Ebu Seleme bu görüşü faziletli görüp bununla fetva vermiş. O da büyük fakihlerden, büyük alimlerden bir tanesidir. Selefteki yani meşhur olan herkesin tanıdığı bildiği. Demişler ki bu mezhebe giden alimler. E, biliyorsunuz hadisler var. Daha önce o rivayetler de geçti. Eğer bir adam eğer bir adam namazı beklerken namazdaymış gibi ecir alıyorsa değil mi? hadis var ki bir adam namazı kılar sonra da oturur yerinden kalkmaz ta ikinci vakit namaza erişip o namazı kılana kadar namazdaki adam gibi ecir alır demiş hadiste. Dolayısıyla demişler eğer bir adam sıf niyeti, ameli olan niyeti sebebiyle e, Namazdaymış gibi ecir alıyorsa aynı şekilde bu babdan demişler namaza cemaatle namazı irade edip evinden çıkan bir adam da aynı şekilde sanki cemaate yetiş vardığında namaz bitmiş de olsa cemaate yetişmiş gibi ecir alır demişler. Bu babı demiş biz çok arttırabiliriz yani delilleri çok arttırabiliriz. Bunlardan biri de e, Peygamber s.a.v'den rivayet edilen şu hadistir. مَا مِنْ اِمْرِينَ يَكُونُ لَهُ سَلَاتٌ Fyjaglibuh għallihanemu. Biadam varki, gejgena mazzna, kalkmakchen njete dior, irade dior, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, Uyku gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, jan gejgena, Allah ona <feyaglibu aleyhâ nevhâ> Uykusu da ona sadaka olarak yazılır. Yani gece namazına kalkmasa bile uykusu bile ona sadaka olarak yazılır. Bu tabi niyetin şeriattaki amellerde ne kadar ehemmiyetli olduğunu açıkça gösteren naslardır. Zaten innemel amalü bin niyet hadisini hepiniz biliyorsunuz ameller niyetlere göredir. Tabi şeriatta uygun mutabık olan ameller niyetlere göredir. Yoksa şirk ve küfür olan amellerde bugün sapık birçok zındığın bu hadisi tahrif ettiği gibi... Ben şirk işliyorum, benim niyetim şirk işlerken şeriat gelsin diye oy veriyorum. Böyle saçma sapan sonuçlar değil. Şeriata mutabık olan amellerde niyetler nedir? Esastır. İnsan ister cemaatle namaza çıksın, insan ister bir dahaki namazın vaktini bekler bir vaziyette mescitte ikame edip otursun, ister insan gece namaza kalkmayı gerçekten kalbinden cazim kesin bir iradeyle, kesin bir istekle karar kılarsa, İnsan yapmış bir insan gibi ne yapacaktır? Ecrini alacaktır. Hasenat defterine, amel defterine bu yazılacaktır. O yüzden alimler bu meseleyi de böyle yorumlayıp, bu hadisi böyle yorumlayıp demişlerdir ki hadiste evet rekata yetişen namaza yetişmiştir demiş. Ama hadiste irade edilen mana nedir demişler? Adamın cemaati yetişmeyi irade edip niyet etmesidir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bize de bu görüş sevimlidir. Yani bu konudaki deliller bizim bu konudaki tercihimizi Bu fetvaya yönelik kılmıştır. Gene bu hadiste var olan fıkıhlardan bir tanesi Cuma namazına Cuma namazına Kim yetişirse o zaman iki rekat kılar. Yani adam geldi rükudan önce Cuma kılınan bir vakada. Bugünkü gibi bir vakada değil de. Çünkü Cuma'nın hangi vakada vacip olduğu konusunda dört mezhef fakihleri arasında çok ciddi ihtilaflar var. Bazılarının dediği gibi mesele böyle bizim haşa Allah'ın bir vacibini inkar etmemiz cuma namazı kılmayı terk etmekle haşa sanki cuma farzı değildir diye bir batıl neticeleri bizim adımıza söylemelerini gerekli kılmaz İslam fakihleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir yani darül küfürde darül harp olan bir beldede Müslümanlar cuma namazını ikame ederler mi etmezler mi gerçekten fakihler bu konuda çok ama çok uzun tartışmalar içerisine girmiştir mesela ihtilaflıdır Farz edelim ki Cuma'nın kılınabileceği ittifak olunan bir vakada Cuma namazı kılıyor Müslümanlar. Ve o Cuma namazına bir adam rükudan önce yetişiyor. Fatiha kısmına yetişiyor. Namaza yetişmiş oluyor. Bu adam ne kılacak Cuma namazını? İki rekat şeklinde kılacak. Ama kim bir rekata dahi yetişemediyse bir baktı ki geldi ki millet Cuma namazını bitirmiş. Onunla beraber beş adam daha gelmiş. Onlar da Cuma'ya yetişememişler. Cemaat namazı bitirmiş. O gelen beş adam da ne kılarlar? Dört rekat olarak öğlen namazının e, farzını kılarlar. Yani burada gene fakihler şunu açıkça ortaya koymuşlar ki bu fetvadan da anlaşılan illet şudur. Yani cuma kılınamazsa yerine ne kılınacak? Öğlen namazı kılınacak. Öğlen namazı onlara vacip farz. Dolayısıyla bu hadisin şerhinde alimler bu meseleyi de tartışmışlar, konuşmuşlar. E, ve demişler ki kim bir rekata yetişirse e, o namaza yetişmiştir. Ama yetişemezse o da kalkar. İki değil, dört rekat kılar. Bu tabi e, fakihlerin başka bir bu noktada ihtilaf ettiği yer var. Malik Şafii ve ashabının, Süfyan es Essevri'nin, Evzai'nin ve benzeri fakihlerin birçoklarının gittiği, Ahmet bin Haber'in de gittiği bir e, mezheptir. Onların hepsi demişler ki e, dört rekat şeklinde kılmalıdır. Bazıları demişler ki iki rekat kılar. Cuma'yı öyle kaza eder. en doğrusunu bilendir. Bu meselede doğru olan mezhebin hangisi olduğunu Bu noktada İbn Abdülber şöyle bir izah getiriyor. Diyor ki Cuma namazı diğer namazlardan biraz farklıdır. Niye? Cuma namazında ne vardır? <gülüyor> hutbe vardır. Cuma namazında hutbe vardır. Namazdan önce okunan, irad edilen hutbe vardır. Diyor ki eğer diyor hutbeyi bir adam kaçırdıysa, hutbeyi kaçırdıysa, değil namaza yetiş, yetiştiyse, yetişemediyse diyor hutbeyi kaçırdıysa dört rekat kılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi cuma namazına has kılmıştır özel kılmıştır diyor. Bu yüzden tabiinden bir cemaat ata, tavus, mücahit ve mekul gibi büyük fakihler dediler ki hutbeye yetişemeye dört rekat kılar dediler Cuma namazını. Tam bu konuda dediğimiz gibi selef arasında ne var güzel kardeşler? Ee, önemli ihtilaflar söz konusu. Burada başka tartışılan fakihler tarafından bu hadislerin şerhinde ve bu mevzuyla alakalı olarak İmam Şafi, Ebu Anife ve ashabından, Süfyan Essevri, Evzai ve Ahmet bin Hanbel'den, Ebu Sevr'den şu nakli olunmuş. Yani özellikle çok fazla bugün Müslümanların vakiasında karşı karşıya kaldığı bir fıkıh var. İzâ dekhelel musafir fî salâtil mukîm. Seferî bir kardeş geldi. Biz İstanbul'dayız, Ankara'dan kardeş geldi sefer mesabesinde. Öyle mi? Ben de imamın mukîm olarak kıldırıyorum. Bu kardeş de musafir olarak benim namazıma dahil oldu. Salı salat-ı mukim 4'an. Mukim olan namazın ne kılacak? 4 rekat olarak kılacak. Ven edrakahu fi teşehhüd. Yani teşehhütte de yetişse bu naklettiğim imamlar hepsi böyle söylemişler. Teşehhütte dahi yani teşehhüd dediğimiz 4. rekatın son tahiyyesidir, oturuşudur. Teşehhütte dahi yetişse adam seferi ben 4 rekat kılıyorum imamın mukimi adam seferi gelmiş teşehhütte yetişmiş ne yapacak kalkacak dört rekat kılacak demişler. Varu e zalik an İbn Ömer ve İbn Abbas ve cemaa men tebeain bir cemaatten İbn Ömer ve İbn Abbas'tan da bu görüş nakledilmiştir bu meselede. Bu meselede diyor ikinci başka bir diğer iki ayrı görüş vardır diyor. Şimdi buraya dikkat. Birinci görüş ki bu toplumumuzda yaygın olan bu iki görüş toplumumuzda yaygın olan görüşler. أن المسافر إذا أدى لك ركعتين من من صلاة المقيم olan adam mukim olan imamın arkasındaki namaza yetiştiyse yani son 2 rekatını yetiştiyse tabii tamam adam 4 kılıyor 3. rekatta gelmiş Fatiha okumuş girmiş 3 ile beraber kılmış zaten adam seferi 2 rekat kılması lazım bu adam İmamla beraber selam verir demişler. Ve böylelikle de namazın ikame etmiş olur. Bu da Tavus ve Şabi'den nakledilmiş. Tabi'nin büyüklerinden. Diğer görüşe göre ise ki Hanifelere özellikle nispet edilen ve toplumda da var olan bilinen bir görüş. Diğer görüşe göre ise Yolcu Mukimin arkasında Namaz kılmaya niyet eder. Yani yolcu olan kimse Ve Birinci rekatta girerse İkinci rekatta selam verip çıkar, cemaat dörde tamamlar. Cemaatin hepsi mukim. Adam seferi gelmiş, tekbir almış, girmiş. Ben diyorum misafirim diyor. İkinci rekatta selam verip çıkıyor. Anlaşıldı mı? Diğer görüşse bu meselede de bu. Bu görüşte İsa'k İbni Raheveh'den zikredilmiş. Birincisi Şabi ve e, tavustan, İkinci bu içtihat da kimden naklolunmuş? Dediğimiz gibi İsa'k İbni Raheveh'den İbn Abdülber diyor ki bu iki görüş için wahadani kavlan daifen şazz. Bu iki görüş zayıftır, şazdır. Bu ikisiyle de amel edilmez. Anlaşıldı. Doğru görüş nedir burada? Birinci kabildir. Yani biz e, imam ne içindir? Hadiste dediği gibi inne innel, innel, innel imam li etemu İmam kendisine tabi olunmak içindir. Öyle mi? Eğer E, mukim olan imamsa ve onun namazı 4 vekatsa cemaate düşen de onu taklit etmekte. Bunun delili nedir? Mesela imam hata etti mi ne gerekir ama Sehif secdesi gerekir değil mi? Özür secdesi gerekir. Ama o sırada cemaatin içerisinde 500 kişi var. 500 kişinin 5 tanesi hata yapmış. İmam bu cemaatin içerisinde hata yapan vardır diyerekten sehif yapar mı? Yapmaz. Niye? İmam kendisine tabi olunmak içindir. İmama tabi olurlar İmam Seyf yapmasa da o hata edenlerin hatası affedilmiştir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla böyle bir vakıada da imam kendisine tabi olunmak için olduğundan dolayı biz misafir dahi olsak mukim olan imama tabi olup biz de namazımızı ne yapacağız kardeşler? Dört rekat halinde, dört rekat şeklinde kılacağız inşallah. Burada kalalım. İnşallah bir dakika de haftaya Allah nasip ederse devam ederiz. Sübhaneke Allahümme oğluy, är jag då inte en la de som har fått